Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Duvardan Serçuk Arslan'ın haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde su krizi kendisini iyice hissettiriyor. Yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı'nın 5 Ekim'de DC tarafından kapatılmasının ardından Geyik Barajı'nda da su bitti. Barajda yeterli su miktarı kalmaması nedeniyle 12 Ekim Perşembe günü kapatılıyor. Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada barajdan Bodrum'a su iletimi kesildi. Yine aynı nedenlerden dolayı Bodrum'un en büyük içme su kaynağı olan Geyik Barajı'ndan da su iletimi mümkün kılacak seviyenin altına düşmüştür. Devlet su işleri tarafından barajın Perşembe günü kapatılacağı ve su iletiminin kesileceği tarafımıza iletildi. Hemşerilerimizin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar doğrultusunda Gerekli düzenlemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz denmiş biri diye tarafından. Özel bir şirketin Doğa Derneği ile birlikte yürüttüğü küçük akbabaları koruma projesi, alandaki ender projelerden. Küçük akbabalarının nüfusunun düşüşünün önüne geçmek ve bu türün varlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Doğa Derneği ile uzun yıllardır işbirliği yapan şirket, Türkiye Küçük Akbaba Koruma Projesi'nin 8. yılında da desteğini sürdürüyor. Sayıları giderek azalan küçük akbabaların korunması için uzun soluklu bir yaklaşımla sürdürülen proje, bu yıl genişleyen kapsamı ve elde edilen başarılar ile olumlu etkilerini daha da arttırdı. Projenin doğadaki en önemli yardımcılarından biri olan Çoban Ağı ile çalışmalarda yeni adımlar atıldı. 2022'de başlatılan işbirliğiyle yalnızca küçük akbabalar değil, vaşak, yaban keçisi, kurt, kızıl akbaba, turna gibi nadir ve hassas türlerin kayıtları da alınabiliyor. Çobanlar, çiftçiler, muhtarlar, karar vericiler ve ilgili paydaşlardan oluşan bir haberleşme sistemi olan çoban ağı ile sahadan hızlı bilgi aktarımı sağlanıyor. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, yüksek faiz oranlarının Düzinelerce ülkenin temerrüde düşmesine yol açabileceği yönündeki endişelerin arttığı bir ortamda yoksulluğun ortadan kaldırılması ve küresel net sıfır hedefine yoksul ülkelerin üzerindeki ağır borç yükü nedeniyle ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Washington Merkezli Kurum'un yeni başkanı Ajay Banga, Dünya Bankası'nın Marrakeş'teki yıllık toplantısında düzenlediği basın toplantısında borç hafifletme konusunda daha hızlı ilerleme sağlanması çağrısında bulundu. Ancak soruna oltadan kaldıracak sihirli bir değnekte de olmadığını söyledi. Dünya Bankası Baş Ekonomisti Indermicil, Fed'in faiz oranlarını en son 40 yıldan fazla bir süre önce bu kadar agresif bir şekilde arttırdığını ve bunun sonucunda 24 ülkenin iflas ettiğini hatırlattı. Bu yorumlar Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'in borç konusunda olası daha yakın işbirliğine de içerecek görüşmeler için Çin Merkez Bankası Başkanı Kong Sheng ile görüşmeyi planladığını söylemesinin ardından geldi. Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler soğuk. Ancak yüksek küresel faiz oranları nedeniyle borçlu ülkeler üzerindeki baskının arttığı bir ortamda yalan daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çin dünyanın önde gelen alacaklı ülkelerinden biri haline geldi. Evet net sıfıra ulaşmak istiyorsak. Bu ülkelere kesinlikle yardım edilmesi gerekir. Son yıllarda fırtınalar, seller, sıcak hava dalgaları ve kuraklık pek çok kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken ekonomik anlamda da ciddi bir hasar yol açtı. Yeni bir çalışma insan kaynaklı küresel ısınmaya doğrudan atfedilebilecek olan artan maliyetlere ilişkin bir küresel tablo ortaya koydu. Rakam yıldan yıla önemli ölçüde değişse de aşırı hava olaylarının 2000'den 2019'a kadar olan süreçte yılda ortalama 140 milyar dolarlık hasarın olduğu tespit edildi. En son veriler 2022'de maliyetin 280 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar özellikle düşük gelirli ülkelerde veri eksikliğinin rakamların ciddi şekilde eksik tahmin edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Mahsul verimindeki düşüşler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi ek iklim maliyetleri de bu tabloya dahil değil. Genel iklim maliyetlerinin en yüksek olduğu yıllar, sıcak hava dalgasının Avrupa'ya vurduğu 2003 yılıydı. Ayrıca 2008'de Nargis kasırgası Myanmar'ı vurduğunda, 2010'da kuraklık Somali'yi etkilediğinde ve sıcak hava dalgası Rusya'da yaşandığında da maliyetler yüksekti. Mülk değerlerinin yüksek olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne kasırgaların vurduğu 2005 ve 2017 yıllarında ise Maddi hasarlar daha yüksekti. Araştırmacılar küresel ısınmanın aşırı hava olaylarına ne kadar tırmandırdığına ilişkin verileri kayıplara ilişkin ekonomik verilerle birleştirerek tahmin ederek oluşturdu. Çalışmada ayrıca aşırı hava olaylarından etkilen insan sayısının 20 yıllık süreçte 1,2 milyar olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre hasar maliyetlerinin 3'te ikisini can kayıpları, 3'te 1'ini ise mal ve mülk kayıpları oluşturuyor. Harvey kasırgası ve Nargis kasırgası gibi fırtınalar iklim maliyetlerinin 3'te 2'sinden sorumluyken maliyetlerin %16'sı sıcak hava dalgalarından, %10'u ise sel ve kuraklıktan kaynaklanıyor. Araştırmacılar, yöntemlerinin Birleşmiş Milletler'in 2022'deki iklim zirvesinde yoksul ülkelerdeki aşırı hava olaylarının neden olduğu hasarı telafi etmek amacıyla kurulan kayıp ve zarar fonunda ne kadar finansmana ihtiyaç duyulduğunu hesaplamak için kullanılabileceğini söylediler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Eser kalın. Müzik Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi.